347 numaralı konu Ubey bin Ka'ab'ın kıssası ve sıtmaya tahammül için dua etmesi evet, Hazreti Peygamber mümine isabet eden her hastalık onun günahlarının kefareti olur buyurdu, bunun üzerine Ubey bin Ka'ab Ya Rab, Ubey bin Ka'ab'ın vücudundan, senin huzuruna geldiği güne kadar ayrılmayan bir sıtma istiyorum, ancak o sıtma beni namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, hacca gitmekten, umreden, cihattan alıkoymasın, dedi, böylece sıtma Ubey bin Ka'ab, a musallat oldu, ölünceye kadar ondan ayrılmadı, o bu sıtma içinde olduğu halde namaza geliyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor, umre yapıyor, gazveye gidiyordu.